İki kadın elleri hafifçe kalçalarına dayalı, ince, uzun, öyle önümüz sıra ağır ağır gruba bakan kül renkli sundurmaya çıktılar. Masada dört mum ışığı yatışmış olan rüzgarda titreşiyordu. Bu mumlar neden icabetti etti diye çıkıştı Deyzi. Kaşları çatıldı. Parmaklarıyla mumları pıt pıt söndürdü. İki hafta sonra yılın en uzun günü dedi. Kıvançla bizlere bir baktı. Siz de yılın en uzun gününü bekler bekler sonra da unutur musunuz? Ben hep yılın en uzun gününü gözler derken hesabı veririm de. Miss Baker yatağına giriyormuş gibi esniyerek sofraya otururken bir şeyler planlasak dedi. Olur dedi deyzi. Ne planlayalım? Çaresizce bana döndü. Ne planlar acaba herkes he? Cevap vermeme kalmadı. Gözleri korkulu korkulu küçük parmağına takıldı. Bak diye yakındı. Acıttım. Hep baktık oynak yeri mordu. Senin marifetin bu Tom diye suçladı. İsteyerek yapmadım ama acıttın ya canımı. Evlenir misin işte oh olsun böyle. Şenlik görmemiş, insan azmanı, hantal kaba saba adamla. Şaka bile olsa diye terslendi Tom. Hantal deme bana. Hantalsın ya, diye diretti Daisy. Arada Daisy ile Miss Baker, beyaz entarileri ve istekten yoksun, kişiliksiz gözleri kadar soğuk, bu yüzden de yarenliğe bir türlü varamayan bir rastgelelikle hep bir ağızdan, Ama kafa da şişirmeksizin konuşuyorlardı. Madem oradaydılar, Tom'la ben de kabulleriydik. Eğlenip eğlendirmeye, eh efendice, hoşça bir çaba göstereceklerdi tabii. Handi ise yemeğin az sonra da akşamın sona erip bir yana dürüleceğini biliyorlardı. Hiç böyle değildir batıda. Akşam bitimine doğru ya durmadan kırılan bir ümit ışığı, Ya da o ana karşı duyulan delice bir korkuyla bir evreden bir evreye koşturulur boyuna. Senin yanında dedim. Medeniyetsizliğime inanasım geliyor. Mantarsı ama hayli oturaklı bordo şarabının ikinci kadehindeydi bu itiraf. Biraz da mahsülden filan bahsetsen olmaz mı? Laf olsun diye söylemiştim ama bu söz beklenmedik bir tele dokundu. Medeniyet çöküyor diye Tom bir cerbezeyle lafa karıştı. Hiç beğenmiyorum bu gidişi. Okudun mu Zencihi İmparatorluklarının doğuşunu? Gaddar diye bir adam var ya onun kitabı. Yo dedim afallamıştım birden. Çok dedi çok güzel kitap. Okuması lazım herkesin. Gözümüzü açmazsak beyaz ırkın toptan ezileceğini anlatıyor. Deliliyle, ispatıyla tam ilmi bir eser. Tom son günlerde pek derinleşti dedi deyzi. Yüzünde hatır bir hüzün vardı. Çetrefil terimlerle dolu derin kitaplar okuyor. Neydi o geçen gün? Dediğim gibi hep ilmi eserler bunlar. Tom karısına ters ters bakarak ayak diredi. Demin söylediğim adam da ana davayı koyuyor ortaya. Hakim ırktan olan bizlerin gözümüze açmamız lazım. Yoksa öbür ırklar geçecek başımıza. Ne duruyoruz ezelim hepsini diye fısıldadı deyizi. Kızgın güneşe karşı saldırganca göz kırparak. İyisi mi sen Kaliforniya'da yaşa diye başlayacak oldu Miss Baker. Tom koltuğunda hışımla dönerek sözünü kesti. Mesele basit, İskandilav asıldıyız biz hep. Ben, sen, o. Bir anlık bir duraklamadan sonra hafif bir bakışmayla Deyzi'yi de aramıza kattı. Daisy de yeniden göz etti bana. Bizler bir medeniyet kurulması için gerekli ne varsa hepsini yaratmışız. İlim, sanat, şu, bu, anlaşıldı mı? Bu tutturmasında büsbütün azmış olan kendini beğenmişliğiyle artık yetinemez hale geldiğini belli eden içler acısı bir taraf vardı. Tam o sırada telefon çaldı içeride. Kahya bakmaya gitti. Deyzi bu bir anlık kesintiyi fırsat bilip bana doğru eğildi. Sana bir aile sırrı vereyim diye heyecanla fısıldadı kulağıma. Bizim Kahya'nın burnu üstüne. Anlatayım sana bizim kahya'nın burnuna ne olduğunu. Onun için geldim ben buraya zaten. Anlatayım öyleyse. Hep kahya değildi bu adam tabi. Bir zamanlar New York'ta 200 kişilik gümüş takımları olan bir ailenin yanında çalışıyormuş. Sabahtan akşama kadar gümüş parlatırmış. Derken bir hal olmuş burnuna. Git gide azmış burnu diye itiladımiz Baker. ''Evet, gitgide azmış burnu. Bakmış olacak gibi değil, çıkmış oradan. Bir an güneşin son ışıkları duygun bir içtenlikle ışıl ışıl yüzüne vurdu. Sesi büsbütün sarıyordu beni. Derken ışıltı soldu, ışıklar eğlentili sokak aralarından akşam karanlığında evlerine dönen çocukların isteksizliğiyle öyle gözleri arkada kalmış gibi Onu birer birer bırakıp gittiler. Kahya geri döndü. Tom'un kulağına bir şeyler fısıldadı. Kaşları çatıldı Tom'un. Sandalyesini geriye itip bir şey demeden içeri geçti. Yokluğu içinde bir takım telleri tınlatmışçasına Deyzi yeniden bana doğru eğildi şen şakrak bir sesle. ''Hep bize gelesin istiyorum Nick'' dedi. Sen bana nasıl diyeyim bir gülü hatırlatıyorsun, harika bir gülü, öyle değil mi, sen söyle. Miss Baker'a döndü destek için. Harika bir gül gibi değil mi? Laf tabii, nereden benzeyeceğim ben güle? Kafadan atıyordu ya, coşturucu bir sıcaklık taşıyordu adeta sesinden. Gönlü sanki o soluk sola, o yürek kaldıran sözlerden biriyle kanatlanıp aramıza konu verecekti derken peçetesini masanın üstüne attı. Özür dileyip çıktı, gitti. Miss Baker'la mahsustan şöyle üstün körü bir bakıştık. Tam bir şey söyleyecektim doğrulurken. Şş diye ağzımı kapattı. Öte yandaki odadan közlendirilmiş bir mırıltı geliyordu. Miss Baker öne eğildi. Açıktan açağa öyle içeriye kulak kabarttı. Mırıltı anlaşılır gibiliğin kıyısında titreşti, alçaldı, sonra derken tizleşti, derken kesildi bütün bütüne. Bahsettiğimiz Mr. Gatsby benim komşum diye başladım. Susun da ne oluyor dinleyelim bakalım. Bir şey mi oluyor diye safça sordum. Sahi biliyor muydunuz siz ne olup bittiğini? Miss Baker baya şaşırmıştı. Ben duymayan kalmadıydı sanmıştım. Bir şey duymadım ben. Tuhaf şey. Bir durakladı, sonra verdi. Tom bir kadın bulmuş kendine New York'ta. Kadın mı bulmuş diye anlamazcasına üstlendim. Miss Baker başını salladı. Bari yemek vakti telefona etmese, ayıp diye bir şey var. Ne demek istediğini kavramama kalmadı... Bir entari hışırtısıyla çizme gıcırtısı duyuldu. Tom'la Daisy sofraya döndüler. Ne yapalım oldu bir kere diye keskin bir coşkunlukla haykırdı Daisy. Oturdu yerine. Bir ipucu aramacasına bir bana bir Miss Baker'a baktı. Sözünü kovaladı. Şöyle bir dışarı çıkayım dedim. Öyle romantik ki dışarısı. Çimin üstünde bir bülbül gördüm. Muhakkak ya kanırt Ya da White Star transatlantikleriyle gelmiş olacak buraya. Bir de ötüyor kafir. Cıvıl cıvıldı sesi. Ne romantik değil mi Tom? Çok romantik, çok diye karşıladı Tom. Sonra yıkkın döndü bana. Yemekten sonra bakarız, ortalık kararmamışsa dedi. Gideriz de sana ahırları gösteririm. Telefon iç hoplatırcasına bir daha çaldı. Daisy Tom'a bakıp başını iki yana sallaya dursun, ne ahır konusu kaldı ortada ne başka bir şey. Sofrada geçen son beş dakikanın kırık döküğü arasında bir mumların laf olsun diye yeniden yakılışını hatırlıyorum, bir de hem karşıdakilerin yüzlerine uzun uzun bakmak hem de kimseyle göz göze gelmek istemeyişimi. Daisy ile Tom Allah bilir ne düşünüyorlardı. Ama her şeyi pişkinliğe vurur görünen Miss Baker bile bu beşinci konunun maden cırtlağı telaşını sanmam aklından çıkarabilmiş olsun. Benim yerimde başka biri olsa durumun çatal cilvesine kapılırdı belki ama o anda beni bıraksalar gider açardım polise telefonu. Tabii atlardan bir daha söz edilmedi. Tom'la Miss Baker, aralarında beş on kadem alacak aranlık, ortada bir ölü varmış da başını beklemeye gidiyorlarmış gibi kitaplığa doğru ayak sürdüler. Ben de hem söylenenlerle erkanınca ilgili hem de hafif sahar görünme numarasında Daisy'nin ardından Bitişik Taraçalar dizisini geçip öndeki sundurmaya çıktım. Sundurmanın koyu gölgeliğinde Bir hasır kanepeye yan yana oturduk.